Hayber'in fethi Nurlu Medine'de, görünüşte Müslüman, hakikatte münafık olan Yahudiler bulunuyordu. Bunların içlerinde, sihir yapmakla meşhur, münafık Lebit bin Asam isminde biri vardı. Yahudiler ona altın vererek, Muhammed'in kavmimizi Medine'den sürüp çıkardığını ve erkeklerimizi nasıl öldürdüğünü bilirsin. Ona sihir yapıp cezalandırmanı istiyoruz, dediler. O da bunu kabul edip, sevgili Peygamberimizin mübarek saçlarından ve taranın dişlerinden elde etmeye çalıştı. Bu arzusunu, Resûlullah Efendimizin hizmetinde çalışan bir Yahudi çocuğuyla gerçekleştirdi. Lebit Peygamber Efendimizin mübarek saçlarına ve tarak dişlerine bir ip ile On bir düğüm bağlayıp üfledi. Kuyuda bir taşın altına bastırıp bıraktı. Bundan sonra Peygamber Efendimizin sıhhati bozuldu. Hastalanıp yatağa düştürer ve günlerce kalkamadılar. Esabu-Kiram sık sık ziyarete gelip her geçen gün rahatsızlığın şiddetlendiğini gördükçe ciğerleri dağılanır, gözlerinden yaş yerine kan dökerlerdi. Münafıklarsa sevinçlerinden bayram yaparlardı. Nihayet bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe validemize buyurdu ki: "Ey Ayşe, bilir misin? Allahü Teala bana kendisinde şifam olan şeyi bildirdi ki bana iki kişi, Cebrail ve Mikail gelip biri başucumda, öbürü de ayak ucumda oturdu. Ve biri öbürüne, bu zatın hastalığı nedir diye sordu. O da, sihir yapılmıştır diye cevap verdi. Kim sihir yapmıştır? diye sorduğunda da, öbür melek, Lebit bin Asam diye cevap verdi. Sonra, bu sihir ne ile yapılmıştır? diye sordu. O da, bir tarakla, saç döküntüsüne ve bir de, Erkek hurma tomurcuğunun içine diye cevap verdi. O nerededir? sualine de Zervan kuyusunda diye cevap verdi. Zervan Medine'de Beni Zürek kabilesinin bahçesinde bulunan bir kuyu idi. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz o kuyuya Hazreti Ali, Zübeyr, Talha ve Ammar'ı gönderdi. Kuyunun suyunu çekip Dibindeki taşı kaldırdılar. Altından on bir düğümle düğümlenmiş bir iplik buldular. Alıp sevgili peygamberimize getirdiler. Bir hayli uğraşmalarına rağmen düğümleri çözemediler. Cebrail aleyhisselam felak ve nas surelerini getirdi. Rasulullah Efendimiz bu sureleri yani toplam on bir ayet-i kerimeden her birini okudukça, Düğümün biri çözüldü. Düğümler bitince kainatın efendisi rahata ve sıhhate kavuştular. Lebit Yahudisi yakalanıp Resulullah Efendimizin huzuruna getirildi. Peygamber Efendimiz ona Allahu Teala bana yaptığın sihri haber vererek yerini gösterdi. Sen bunu niçin yaptın? buyurduklarında altına olan muhabbetim diye cevap verdi. Eshab-ı Kiram'dan bazıları ya Resulallah izin verirsen şu Yahudi'nin boynunu vuralım dediklerinde şahsı için hiç kimseye ceza vermeyen sevgili peygamberimiz onun sonunda göreceği ilahi azap daha şiddetlidir buyurarak öldürülmesine izin vermediler. Yahudiler Medine'den sürülünce Arabistan'ın kuzey taraflarına gitmişlerdi. Bunlardan bir kısmı, Hayber'de kalıp yerleştiler. Bir kısmı ise, kuzeyde bulunan Şam'a gittiler. Resulullah efendimize, suikast tertib etmeleri sebebiyle, yurtlarından çıkarılmışlardı. Fakat, Müslümanlara karşı, içlerindeki kin, hırs ve intikam duyguları hiçbir zaman sönmedi. Hatta, günden güne şiddetlendi. Bir an önce kainatın sultanı olan Allahü Teala'nın habibinin hayatına son vermek, din-i İslam'ı ortadan kaldırmak istiyorlardı. İleri gelenlerinden bazıları Gatafanlılara gidip yardım isteyelim. Müslümanlara karşı onlarla birlikte çarpışalım dediler. Bazıları da Fedek, Teyma ve Vadil Kura Yahudilerini de yardıma çağırıp Müslümanlar bizim üzerimize saldırmadan, biz onların şehrine hücum edelim, olmuş olacak bütün intikamımızı alalım, dediler. Hayber Yahudileri, bu sözü kabul edip, çevredeki Yahudi kabilelerini ve Gatafanlıları yardıma çağırdılar. Sadece Gatafanlılardan çok sayıda seçme savaşçı gelip, Hayber'de hazırlıklara başladı. Onlar bu hazırlıkları yaparken, alemlerin efendisi, Sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin durumlarından haberdar oldu. Abdullah bin rebaha hazretlerinin yanına üç sahabiyi verip, derhal Hayber'de olup bitenleri öğrenmek üzere gönderdi. Abdullah bin Revaha ve üç arkadaşı süratle Hayber'e geldiler. Burası, sekiz muhkem kalesi, verimli arazileri, bol miktarda bağ ve bahçeleri bulunan zengin bir şehirdi. Hz. Abdullah, arkadaşlarından birini şık, birini ketibe, diğerini Natat kalesine gönderdi. Kendisi de başka bir kaleye girip, üç gün Yahudilerin durumlarını, harbe hazırlıklarını yakından incelediler. Üç günden sonra, buluşma yerinde birleşip, süratle Medine'ye varıp, yaptıkları hazırlıkları, Peygamber Efendimiz'e tek tek anlattılar. Sevgili Peygamberimiz, Esabının acele hazırlanmasına emretti. Yahudilerin Medine'yi Münevvereye saldırmalarını önlemek için Hayber üzerine gitmeye karar verdiler. Bu kararı duyan Medine'de bulunan Yahudiler telaşa düştüler. Müslümanların maneviyatlarını bozmak için yemin ederiz ki eğer siz Hayber'deki kaleleri oraya birikmiş yiğit savaşçıları görmüş olsaydınız hiçbir zaman oraya adım atmazdınız. Dağların tepesindeki yüksek burçlu kaleleri zırhlı yiğitler korumaktadır. Çevreden binlerce asker onlara yardıma gelmişlerdir. Sizin Hayber'i fethetmeniz mümkün müdür?" diyorlardı. Bunlara karşı kahraman sahabiler, "Allahü Teala Habibine Hayber'i fethedeceğini vaat buyurmuştur." diyerek Yahudilerden hiçbir zaman korkmayacaklarını belirtiyorlardı. Eshabın bu kararlı hali Yahudileri daha çok üzüyor, endişeye düşürüyordu. Münafıkların başı Abdullah bin Übey, Muhammed az bir kuvvetle üzerinize geliyor. Korkacak bir durum yok. Fakat tedbirli olup mallarınızı kalelerinize doldurun. Onları kaleden çıkarak karşılayın diyerek Haybere acele haber gönderdi. Eshab-ı Kiram hazırlıklarını tamamladı. Evdekilerle helallaşıp Peygamber Efendimizin etrafında toplandı. 200 süvari ve 1400 piyade olmuşlardı. Allahü Teala'nın dinini yaymak, cihad etmek ve şehitlik mertebesine kavuşmak için sevgili Peygamberlerinin emrine hazır oldular. Bu sırada bazı kadınların harpte esâb-ı kiramın yiyeceklerini hazırlamak, yaralıları sarmak, ve daha başka yapabilecekleri işleri yapmak üzere peygamber efendimizden vazife istedikleri görüldü. Resulullah Efendimiz merhamet buyurup onları bu sevaptan mahrum etmediler. Böylece mücahitlere başta sevgili peygamberimizin mübarek hanımı Ümmü Seleme Hazretleri olmak üzere 20 hanım mücahide de katılmış oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de, yerine vekil olarak, Gıfar kabilesinden Siba hazretlerini bıraktılar ve Hayber'e hareket emrini verdiler. Nümeyle bin Abdullah'ın bırakıldığı da bildirilmiştir. Yolculuk, tekbirlerle başladı. Mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayan, yaşları küçük olduğu için izin verilmeyen sahabiler, peygamber efendimize, ve kahraman babalarına, dedelerine, amcalarına, dayılarına ve ağabeylerine gıpta ile bakıyorlar, onları tekbir ve dualarla uğurluyorlardı. Takvim, hicretin yedinci yılını gösteriyordu. Peygamber Efendimizin Mukaddes sancağını Hazreti Ali taşıyor, sağ kol kumandanlığını da Hazreti Ömer yapıyordu. Yolculuk neşeli bir şekilde geçiyordu. Şairler şiirleriyle Allahü Teala'ya verdiği nimetlerinden dolayı hamd ediyorlar. Sevgili peygamberimize salavat söylüyor ve şanlı hesabı met ediyorlardı. Sahabiler de bayrama gider gibi hep birlikte Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek her tarafı inletiyorlardı. Her konak yerinde kainatın sultanı Allah'ım istikbale endişelenmekten geçmişe tasa etmekten güçsüzlük ve gevşeklikten cimrilik korkaklık ve bel büken borçtan zalim ve haksız kimselerin tasallutundan sana sığınırım diyerek dua buyuruyordu. Haybere yaklaşıldığı zaman Sevgili Peygamberimizin, eshabını durdurduğu görüldü. El açarak, Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah'ım! Ey yerlerin ve üzerindekilerin Rabbi olan Allah'ım! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah'ım! Biz senden, bu beldenin hayrını ve iyiliğini, bu beldede yaşayan insanların hayrını ve iyiliğini, yine bu beldede bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Bu beldenin şerrinden, insanların şerrinden ve içindeki her şeyin şerrinden de, sana sığınırız diye münacaata başladılar. Sahabelerin dudaklarından, Amin amin sesleri dökürüyordu bundan sonra hesabına bismillahirrahmanirrahim diyerek ilerleyiniz buyurdular ya resulallah ya resulallah senin kapındaki kölenin ayaklarına değen toprağı öpmeyenin ve bu saadet için Can feda etmeyenin, Sana sevgisi yoktur. İnanmam, sözü yalan. Bastığın toprakları, Başıma tâç eylesem. Öpsem, sürsem gözüme, Kalbe ilâç eylesem. Sırat-ı müstakimi bulan, Siraç eylesem, Ve düşsem yollarına, sana aşık ve hayran. Senin yönünden gelen her rüzgarı koklarım. Güzel kokundan eser var mı diye yoklarım. Feda olsun uğruna ehlim ve çocuklarım. Anam, babam, akrabam ve daha binlerce can. Diyor Mevlana Halid senin candan aşıkın, ey alemin sultanı ey cananı cihanın bir canım var sendendir senin bana ihsanın diyemem feda için sana getirdim bir can senin kölen mührünü vurmayanlar alnına sevgi gerdanlığını takmayanlar boynuna Hedef olmayan eşsiz nazarının okuna seviyorum demesin eğer severse insan 1300 bu kadar yıl seni met edenlerin kalbi yanan dilleri hep seni övenlerin şefaat dileyerek kapına gelenlerin en kötüsü bu kulun en acizi bu kurban der ki hakkın mahbubu sana doğru geleyim unutayım her şeyi yalnız seni bileyim düşeyim sahralara yanayım eriyeyim her an hep sana doğru sana aşık ve hayran muhabbet ateşinle yanan dudaklarımı kandırmak için öpsem Ravdanın tozlarını, Öpsem, yüzüme sürsem temiz topraklarını, Ruhuma şifa etsem, Hasta bedene derman, Huzurunda ellerim açıp, Hakka yalvarsam, Saatlerce, günlerce, aylarca öyle kalsam, Hep istiğfar eylesem ve hep salat okusam, İkrar ediyorum ki, Acizim şükranından. İnleyerek ağlasam, Gönlümü sana versem, Ve yakıcı muhabbet gözyaşlarımı döksem, Yaşım bitse, kan gelse, Ve mum gibi erisem, Arştan yüksek ravdanın karşısında, Versem can. En güzel vasıta sen, en doğru rehber, sensin. Ebedi saadeti, yalnız sen gösterirsin. Ve sana uyanlara, ne müjdeler verirsin. Ne izah eder kalem, ne ikrar eder lisan. Ne olursun, bir kere fakire sultan gibi, ağlamaktan kör olan Yakub'a ken'an gibi, bir karanlık gecede bir mahı taban gibi görün, virane gönlüm bir anda olsun ümran. Esabı kiram, Resul Ekrem Efendimizin etrafında tekrar yürüyüşe geçtiler. Hayber'in en güçlü kalelerinden Natat Kalesi yakınına gelip karargahlarını kurdular. Vakit akşamdı. Resulullah Efendimiz adet-i şerifesi sabah olmadıkça baskın yapmaz ve önce İslam'a davet ederdi. Tekliflerini kabul etmedikleri takdirde harbe başlarlardı. Bu sebeple eshab-ı kiram sabahı beklediler. Yahudilerin hiçbiri İslam ordusunun geldiğini anlamamıştı. Kainatın efendisi, sabah namazını kıldırdıktan sonra hazırlıklarını bitirdi ve mücahitleri harekete geçirdi. İki yüz süvari ve bin dört yüz piyade, düzenli hareketlerle Natat Kalesi önlerine yaklaştılar. Bu sırada, bahçe-tarla işleriyle uğraşmak üzere kaleden çıkan Yahudiler, bir anda İslam askerleriyle karşılaşınca, şaşkına döndüler ve yemin ederiz ki bunlar Muhammed ve düzenli ordusudur diyerek gerisin geri kaçmaya başladılar. Onların bu halini gören sevgili peygamberimiz Allahu ekber Allahu ekber Hayber harab olup gitti buyurdular ve bu mübarek sözünü üç defa tekrar ettiler. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilere ya Müslüman olmalarını, ya teslim olup haraç ve cizye vermelerini, yoksa harp edilip kan döküleceğini bildirdiler. Yahudiler, ileri gelenlerinden selam bin Mişken'e gidip durumu bildirdiler. Selam daha önce Muhammed'in üzerine yürüyünüz demiştim. Kabul etmemiştiniz. Hiç olmazsa şimdi onunla çarpışmakta gevşek davranmayınız. Müslümanlarla çarpışa çarpışa ölmeniz hayatta kimsesiz kalmanızdan daha hayırlıdır diyerek onları harbe teşvik etti. Yahudiler süratle çocuk ve kadınlarını Ketibe Kalesi'ne, erzaklarını Naime, askerlerini de Natat Kalesi'ne yığdılar. İslam ordusunun Müslüman olma teklifine Yahudiler ok atmakla karşılık verdiler. Mücahitler okları kalkanlarıyla karşıladılar. Sevgili peygamberimizin emriyle yaylar gerildi. Hep birden kale burçlarında bulunan Yahudilerin üzerine Allahü ekber sadaları arasında oklar fırlatıldı. Artık harp başlamıştı. Bir tarafta kainatın sultanı ve kahraman hesabı İslamiyeti yaymak, onların Müslüman olup cehennemden kurtulmalarına sebep olmak için çarpışıyorlardı. Diğer yanda ise nasihatten anlamayan, her fırsatta Müslümanlara arkadan vurmak isteyen, hakikati görmemekte direten Yahudiler vardı. Hatemül nebiyânın son peygamberin kendi kavimlerinden gelmediğini görünce kıskançlıklarından onu kabul etmemişler. Peygamber Efendimizi çocukluğundan beri ortadan kaldırmak için akıllarına gelen her kurnazlığa başvurmuşlar. Fakat Allahü Teala'nın korumasıyla hiçbir şey yapamamışlardı. 1600 şanlı mücahidin üzerine on binden ziyade Yahudi askeri ok atıyordu. Eshab-ı Kiram peş peşe gelen bu oklara karşı kalkanlarıyla korunuyorlar, fırsat buldukça da yere düşen okları Yahudilerin üzerine fırlatıyorlardı. Fakat bazı sahabiler yaralanmışlardı. Bir ara Habibullah Efendimizin huzuruna Habbab bin Münzir Hazretlerinin büyük bir edeple yanaştığı görüldü ve "Canım sana feda olsun ya Resulallah." Karargahımızı başka bir yere kursak olmaz mı diye sual edince Peygamber Efendimiz "İnşallahü Teala akşam olunca değiştiririz." buyurdular. Mücahitler ok menzili içine girmişlerdi. Yahudilerin kaleden attığı oklar İslam karargahının arkalarına kadar ulaşabiliyordu. Sana geldim. Ey günahlılar sığınağı! Sana sığınmaya geldim. Çok kabahatler işledim. Sana yalvarmaya geldim. Karanlık yerlere saptım. Bataklıklara saplandım. Doğru yolu aydınlatan ışık kaynağına geldim. Çıkacak bir canım kaldı. Ey bütün canların canı, uygun olur mu söylemek? Canımı fedaya geldim. Dertlilere tabipsin, ben ise gönül hastası. Kalp yarama deva için, kapını çalmaya geldim. Cömertlerin kapısına bir şey götürmek hatadır. Basmakla şeref verdiğin toprağı öpmeye geldim. Günahlarım çok, dağ gibi, Yüzüm kara, katran gibi. Bu yükten ve siyahlıktan, Tamam kurtulmaya geldim. Temizlere elbet hepsini, ihsan deryandan bir damla, Gerçi yüzüm gibi kara, amel defterimle geldim. Kapına yüz sürebilsem, ey canımdan aziz canan! Su ile olmayan işler, hasıl olur o topraktan. O gün, akşama kadar, çarpışma ok ile devam etti. Elli kadar sahâbî, Atılan oklarla yaralanmışlardı. Akşam olunca yeni bir karargah keşfi için Muhammed bin Mesleme Hazretlerine vazife verildi. O da reci denilen mevkiin müsait olduğunu belirtince İslam karargahı buraya nakledildi. Yaralılarda tedavi görmeye başladı. Ertesi gün natat önlerine gelen kahraman hesap. Akşama kadar çarpıştı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde de kuşatma devam etti. Yahudiler hep müdafaada kaldılar. O günlerde sevgili peygamberimiz, şiddetli bir baş ağrısına tutulduklarından, iki gün mücahidlerin arasında bulunamadılar. İlk gün sancağı, Hazreti i Ebu Bekre, ikinci gün Hazreti Ömer'e verdiler. Her ikisi de, Eshâb-ı başında, Yahudilere karşı pek şiddetli çarpıştılar, fakat kaleyi fethetmek mümkün olmadı. Bu arada, cesaretleri artan Yahudilerin, kale kapılarını açıp, hücuma geçtikleri görüldü. Artık göğüs göğüse çarpışmaya başlamışlardı. Savaş pek ziyade kızışmıştı. Peygamber efendimiz eshâbına, Allahü Ekber, Allahü Ekber diyerek tekbir getiriniz buyurdukça tekbir sadaları arasında aşk ve şevk ile düşmana kılıç çalıyorlardı. Bir ara Muhammed bin Meslemenin kardeşi Mahmud şehit edildi. Çarpışmalar da şiddetli bir şekilde akşama kadar devam etti. Ertesi gün Hayber'in en ünlü komandanlarından Merhab, zırhlara bürünmüş olduğu halde kaleden dışarı çıktı. Güçlü, kuvvetli, dev gibi bir adamdı. Şimdiye kadar karşısına bir pehlivan çıkmamıştı. Mücahitlere dönüp, Ben, cesareti kahramanlığıyla tanınmış merhabım, diyerek övünmeye başladı. Böyle övünürken, sahabilerin arasında bir mücahidin, ileri atıldığı görüldü. Merhaba karşı ben de dehşetli ve şiddetli savaşların ortasına atılmaktan korkmayan amirim diye nara attı ve derhal karşısına dikildi. Dev merhab üzerinde kime değerse helak eder yazılı kılıcını Hazreti Amire olanca gücüyle vurdu. Kahraman Amir anında kalkanını kaldırdı. Enli kılıç kalkana çarptığında şiddetli bir ses ortalığı çınlattı ve kalkana saplandı. Hazreti Amir yaradana sığınıp "Ya Allah!" diyerek kılıcını Merhab'ın zırhlı bacaklarına çaldı. Kılıç çelik zırha değer değmez geri tepti ve birden sahabenin bacağına değiverdi. Kılıcın şiddetli bir şekilde geri tepişi Hazreti Amin'in bacağındaki atardamarının kesilmesine sebep oldu. Eshab-ı kiram koşarak amiri kucakladılar ve tedavi için karargaha götürdüler. Fakat Amir orada şehadete kavuştu. Çarpışmalar bütün şiddetiyle devam ediyordu. Akşama doğru sevgili peygamberimiz Yahudilere dört bin askerle yardıma gelen ve harbe katılan müşrik Gatafanlılara, ayrılıp memleketlerine dönmelerini teklif etti. Bunu yaptıkları takdirde, Hayber'in bir senelik hurma mahsulünü kendilerine vereceğini de vaad etti. Fakat Gatafanlılar, bu teklifi reddettiler. Bunun üzerine, alemlerin efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına, Gatafanlıların bulunduğu kalenin etrafında sabahlamalarını emretti. Gatafanlılar, gece mücahitlerin saldırmasından çok korktular, bir türlü uyuyamadılar. O gece, nereden geldiği belli olmayan bir ses, Gatafan ülkesine baskın yapıldığını, çoluk çocuklarının ve mallarının teslim alındığını bildiriyordu. Bu ses, üç defa tekrar edilmiş, ve bunu bütün Gatafanlılar, büyük bir korku içinde dinlemişlerdi. Kumandanları, Uyeyn'e de aynı sesi, üçü defa duymuş, şafak sökmek üzereyken, askerini alarak, Hayber'den acele uzaklaşıp, memleketlerinin yolunu tutmuştu. Sabahleyin Yahudiler, Gatafanlıların sebepsiz yere Hayber'i terk etmelerine şaşırdılar ve ümitsizliğe düştüler. Onları yardıma çağırdıklarına da çok pişman oldular. Hazreti Ali'nin kahramanlığı. O gün de Hayber önlerinde şiddetli çarpışmalar oldu. Fakat kale fethedilemedi. Akşam kainatın sultanı yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki o Allahü Teala'ya ve Resulünü sever. Allahü Teala ve Resulü de onu severler. Allahü Teala onun eliyle fethi gerçekleştirecektir. buyurarak müjde verdi. O gece eshab-ı kiram heyecanla sabahı bekledi. Her biri sancağın kendisine verilmesini umuyor, bu yolda Allahü Teala'ya dualar ediyordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri Sabah ezanını yanık ve güzel sesiyle okudu. Ezan okunurken herkeste ayrı bir heyecan, ayrı bir zevk asıl olur o ilahi zevkin tadına doyulmazdı. Sevgili peygamberimiz hesabına sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktılar. Mübarek İslam sancağının getirilmesine emrettiler. Mukaddes sancak getirilirken Eshab-ı kiram ayakta bekliyor, merakla Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek dudaklarından çıkacak sözleri dinlemek için dikkat kesiliyorlardı. Nihayet alemlerin efendisi, Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allahü Teala'ya and olsun ki ben bu sancağı kaçmak nedir bilmeyen bir yiğide vereceğim. Buyurduktan sonra mübarek gözlerini esabı arasında gezdirip, Ali nerededir? buyurdu. Sahabiler, Ya Resûlallah, onun gözleri ağrıyor deyince, Efendimiz, onu bana çağırınız buyurdu. O günlerde hazret Ali, göz ağrısına tutulmuş ve gözlerini açamaz olmuştu. Yanına giderek, durumu bildirdiler ve mübarek koluna girip Resulullah Efendimizin huzuruna getirdiler. Kainatın sultanı Hazreti Ali'nin şifa bulması için Allahü Teala'ya dua etti ve mübarek parmaklarını ağzında ıslatıp gözlerine sürdüler. O anda Hazreti Ali'nin gözlerinde hiçbir ağrı kalmadı. Ayrıca Yaran bi, sıcağın ve soğuğun sıkıntısını bundan gider, diyerek onun için dua buyurdular. Sonra Hazret Ali'nin üzerine mübarek elleriyle bir zırh giydirip, beline kendi kılıcını kuşatarak eline beyaz İslam sancağını verdiler ve Allahü Teala sana zafer nasip edinceye kadar çarpış, sakın arkana dönme buyurdular. Hazret Ali de canım sana feda olsun ya Rasulallah. Onlarla dini İslam'a girdikleri zamana kadar çarpışacağım dedi. Sevgili Peygamberimiz de vallahi senin sebebiniyle Allahü Teala'nın onlardan tek bir kişiyi hidayete kavuşturması, senin için birçok kızıl develere sahip olup, Onları Allahü Teala'nın yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır, buyurdu. Hazret Ali elinde sancak ile Yahudi kalesine ilerlerken şanlı sahabilerde peşinden yürüdüler. Kaleye iyice yaklaşıp sancağın bir taşın dibine dikildiği sırada Natat kalesinin kapısının açıldığı görüldü. Yahudilerin hücum birlikleri dışarı çıktılar. Bunlar Hayber'in en seçme kahramanlarıydı. Her biri çift zırhlarla kaplı demir muhafazalara bürünmüşlerdi. İçlerinden birinin Hazreti Ali'ye doğru yürüyüp çarpışmak için karşısına geçtiği görüldü. Bu merhabın cesarette bir benzeri olmayan kardeşi Haris idi. Süratle saldırdı. İki çeliğin çıkardığı ses meydana doldururken, Zülfikarın çimşek gibi indiği ve Haris'in başını gövdesinden ayırdığı görüldü. Bu anda Allah-u Ekber, Allah-u Ekber sesleri göklere yükseliyordu. Kardeşinin öldürüldüğünü işiten Merhab, emrindeki askerlerle dolu dizgin meydana yürüdü. Hazret Ali'nin karşısına dikildi. Onun da üzerinde çift zırh vardı. Çift kılıç kuşanmış olduğu halde, iri cüssesiyle, sanki bir devi andırıyordu. Bütün şiddetiyle, ben ki harplerin en şiddetli olduğu zamanlarda ortaya atılıp, kahramanca çarpışan merhabım, ben, kükreyen aslanları bile mızrak veya kılıcımla delik deşik ederim diyerek, kendini övmeye başladı. Hazreti Ali de, ben ki anam bana Haydar aslan ismi vermiştir ben heybetli bir aslan gibiyimdir seni bir hamlede yere serecek bir yiğit kişiyimdir diyerek karşılık verdi merhap hazret-ali'den haydar kelimesini işitince kalbine bir korku düştü çünkü gece rüyasında bir aslan kendisini parçalamıştı rüyada gördüğü aslan bu mu idi derken dev merhabın hamle ettiği ve Hazreti Ali'nin onu kalkanıyla karşıladığı görüldü. Sonra Allahü Teala'ya sığınıp Zülfikar'ı kâfirin başına öyle bir indirdi ki koca merhabın Zülfikar'a karşı tuttuğu kalın çelik kalkanını ve çelikten yapılmış miferini ikiye biçip kafasını tepesinden ensesine kadar bölüp ayırdığı görüldü. Zülfikarın çıkardığı korkunç ses, Hayber'in her tarafında işitilmişti. Peygamber Efendimiz, sevininiz, Hayber'in fethi artık rahatlaştı, kolaylaştı buyurdular. Eshab-ı kiram, hazret Ali'nin bu bahadırlığına hayran kalmışlar, Allahü Ekber nidalarıyla semayı çınlatmışlardı. Çarpışma bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eshâb-ı Kiram çarpışa çarpışa kale kapısının yanına geldikleri bir sırada bir Yahudi kılıcıyla Hazret Ali'nin kalkanına vurdu. Kalkan yere düştü. Fakat eğilip alacak zaman yoktu. Fırsatı kaçırmak istemeyen Yahudi kalkanı kaptığı gibi geriye kaçtı. Buna çok üzülen Allahü Teala'nın aslanı. Zülfikar ile etrafındaki düşmanları dağıttıktan sonra kalenin kapısını kalkan yapmaya niyetlendi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kocaman demir kapının halkalarına asıldı. Kancalarını duvarından sarstı çıkardı. Hazret Ali kapıyı sökerken kale yerinden sarsıldı. Sekiz on pehlivanın yerinden kıpırdatamayacağı bu kapıyı tek eliyle kalkan yapıp çarpışmaya başladı. Karşısına peş peşe, Yahudilerin en yiğit altı pehlivanı daha çıktı. Onları da Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle alt eden hazret Ali, kahraman arkadaşlarıyla kaleye girdiler. Artık kalenin içinde çarpışılıyordu. Kısa zamanda karşılarına çıkacak kimse kalmadı. İslam sancağını kaleye diktiler. Böylece en muhkem kaleleri olan Natat fethedildi. Sevgili peygamberimiz Hazreti Ali'nin gözlerinden öptükten sonra gösterdiğin kahramanlıktan dolayı Allahü Teala ve Resulü senden razı oldu buyurdular. Bu mübarek kelamı işiten Ali Sevincinden ağladı. Peygamber Efendimiz, Niçin ağlıyorsun buyurduğunda, Canım sana feda olsun ya Resûlallah. Sevincimden ağlıyorum. Zira, Allahü Teala ve Resulü benden razı oldu, dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, Yalnız ben değil, Cebrail, Mikail ve cümle melekler senden razı oldular buyurdu. Bu sırada Devs kabilesinden 400 Müslüman Peygamber Efendimize yardıma geldi. Bundan sonra diğer kaleleri fethetmek için çarpışmalara şiddetli bir şekilde devam edildi. Hayber'in geri kalan 7 kalesi teker teker düşürülünce çaresiz kalan Yahudiler heyet göndererek sulh isteğinde bulundular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu teklifi kabul ederek, şu maddeler üzerinde anlaştılar. 1- Bu gazada, Müslümanlarla çarpışan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. 2- Hayber'i terk eden Yahudiler, yanlarında sadece çocuklarını ve bir deve yükü, lüzumlu ev eşyasını götürebilecekler. 3- Geri kalan, taşınan ve taşınmayan malların hepsi, zırh, kılıç, kalkan, yay, ok gibi bütün silahlar, üzerlerindeki elbiseden başka giyeceklerin tamamı, kumaşlar, altınlar ve ayrıca hazineler, at, deve, koyun gibi bütün hayvanlar, ne varsa hepsi Müslümanlara kalacak. 4- Müslümanlara bırakılması gereken herhangi bir şey hiçbir surette gizlenmeyecek. Gizleyenler Allahü Teala ve Resulü'nün emanından ve himayesinden dışarıda bırakılacak. Bu şartlara uymayan, hazinelerini tulumlarla toprağa gömen kinane bin Rebi cezalandırıldı. Ele geçen ganimetin haddi hesabı yoktu. Hayber'in o verimli arazileri, hurmalıkları, tamamen İslam ordusuna bırakılmıştı. Bu sırada memleketlerine dönen Gatafanlılar, Yahudilere yardım için geri Hayber'e dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin, Hayber'i fethedip, Yahudileri teslim aldığını gördükleri zaman, Ey Muhammed! Sen, Hayber'i terk ettiğimiz takdirde, bize Hayver'in bir senelik kurmasını vermeyi vaat etmiştin. Sözümüzde durduk, haydi bize onları ver, dediler. Efendimiz onlara, filanca daha sizin olsun, buyurdular. Gatafanlılar da, öyleyse biz sizinle çarpışırız diyerek, tehdide yeltendiler. resûl Ekrem Efendimiz de, çarpışma yerimiz cenefa olsun, buyurdu. Cenefa, Gatafanlıların bir bölgesinin ismiydi. Gatafanlılar bunu duyunca korkularından çekilip gittiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kahraman esabı Hayber'in fethi esnasında çok yorulmuşlardı. Bir taraftan yaralılar tedavi ediliyor, diğer yandan dinleniyorlardı. Yahudilerin ileri gelenlerinden Sellam bin Mişken'in karısı Zeynep Peygamber Efendimizi zehirleyerek öldürmek istedi. Bunun için bir keçi kesip pişirdi ve ete bol miktarda zehir kattı. Sonra Resulullah Efendimizin huzuruna çıkarak hediye getirdiğini söyledi. Resul-i Ekrem Efendimiz kabul edip ashabını çağırdılar. Hep birlikte yemek için oturdular. Âlemlerin efendisi Keçinin kol kısmından bir parça koparıp, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, mübarek ağızlarını aldılar. Birkaç defa çiğnedikten sonra, hemen mübarek ağızlarından çıkarıp, Ey eshabım! Bu yemekten elinizi çekiniz. Zira şu küreketi eti, zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi. Buyurdular. Sahabiler, Derhal ellerini yemekten çektiler. Fakat etten bir lokma yiyen Bişr bin Bera hazretlerinin hemen vücudu morardı ve şehit oldu. Sevgili peygamberimize Cebrail aleyhisselam gelip, mübarek tükürüklerine karışan zehirin tesirinden kurtulmak için, mübarek omuzları arasından hacamat yaptırarak kan aldırmasını söyledi. Öyle yapıldı. Sonra zehirli kebap toprağa gömüldü. Bu işi yapan Zeynep yakalanarak huzura getirildi. Efendimiz ona "Bu davar kebabını sen mi zehirledin?" buyurdular. O da yaptığını itiraf ederek "Evet, ben zehirledim." dedi. Peygamber Efendimiz "Bunun niçin yapmak istedin?" diye sorduklarında "Sen benim kocamı, babamı, amcamı öldürdün. Kendi kendime, eğer o, hakikaten peygamber ise, Allah ona bildirir. Değilse, bu zehir ona tesir eder ve ölür. Böylece kendisinden kurtulmuş oluruz, dedim. Eshâb-ı bu hadiseye çok üzülmüştü. Canımız sana feda olsun ya Resûlallah, bunu öldürelim mi diye sorduklarında, kendi şahsına yapılan her hakareti affeden alemlerin efendisi bunu da affetti. Bu büyük merhameti gören Zeynep kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Hayber'de ele geçen ganimetler ve esirler arasında Huyey bin Ahdab'ın kızı Safiye de vardı. Başkomandanlık hakkı olarak Peygamber Efendimiz'in hissesine düşmüştü. Âlemlerin efendisi esirini azad etti. O da bu hale çok duygulanıp canı gönülden kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Bu duruma çok sevinen sevgili peygamberimiz Hazreti Safiye validemizi nikahıyla şereflendirip sevindirdiler. Böylece Hazreti Safiye müminlerin annesi oldu. Sehba mevkiinde düğünü yapılıp Kavun ve hurmadan velime yani düğün yemeği verildi. Safiye validemizin mübarek gözlerinde bir morluk görülüyordu. Sevgili Peygamberimiz nedir bu iz buyurduklarında o bir gece rüyamda ayın gökten inip koynuma girdiğini görmüştüm. Kocam Kenan'ıya anlatınca sen şu üzerimize gelen Arap melikinin hanımı olmaya göz dikmişsin diyerek, gözüme bir tokat vurdu ve gördüğünüz gibi morardı, dedi. Hayber fethedildikten sonra Yahudiler, Peygamber efendimize, Ya Muhammed, biz Hayber'den çekip gideceğiz. Fakat biz, ziraattan, tarla, bağ, bahçe bakımından iyi anlarız. İstersen, bu verimli arazileri bize kiraya ver. Bu mülkleri işleyelim ve çıkan mahsulün yarısını sana verelim. diye teklifte bulundular. Sevgili Peygamberimizin ve sahabilerin tarla işleriyle uğraşacak zamanları yoktu. Onlar dini İslam'ı yaymak için uğraşıyor, cihadı fi sebilillah için gecelerini gündüzlerine katarak durmadan çalışıyorlardı. Bu teklife, Peygamber efendimiz memnun oldular ve sizi istediğimiz zaman çıkarmak şartıyla buyurdular. Yahudiler bunu kabul ettiler ve Hayber arazilerini işletmeye başladılar. Peygamber efendimiz, eshabıyla muzaffer olarak Medine'ye döndüler. Bu arada, daha önce Habeşistan'a hicret eden eshabının, Cafer bin Ebi Talib başkanlığında geldiklerini görünce, çok sevindiler. Hazreti Cafer'in alnından öpüp, bağrına bastı ve Ben Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim bilemiyorum. Sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine, hem de yurduma hicret ettiniz buyurdular. Hayber'de elde edilen ganimetler, Hudeybi antlaşmasına katılan bütün eshab-ı kirama, Hayber'e katılanlara, Habeşistan'dan hicret eden eshaba ve feth'e iştirak eden Devs kabilesine paylaştırıldı. Hayber'in fethedilmesiyle, Arabistan'daki bütün Yahudiler, Peygamber Efendimizin emri altına girmiş oluyorlardı. Artık, müşriklere yardım etme imkanları kalmamıştı. Çevrede bulunan kabileler ve devletler de silah ve asker bakımından fethedilmesi imkansız gibi görünen Hayber Kalesi'ni zapt eden Müslümanların büyük bir güce sahip olduğunu anladılar ve bu İslam devletinden çekinmeye başladılar. Mekke'li müşrikler Hayber'in fethiyle büyük bir üzüntüye ve yasa e kapıldılar. Bu fetihten sonra küçüklü büyüklü pek çok kabileler Müslüman olmak için Medine i Münevvere'ye geldiler ve esabı kiramdan olmakla şereflendiler. Hatta gatafanlılar bile. Yola gelmeyen bazı kabilelerse kuvvet gönderilerek itaat altına alındılar. Umre türü kaza seferi, Hudeybiye sulhu üzerinden bir sene geçmişti. Kurban bayramına bir ay kala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ashab-ı kiramına umre için hazırlık yapmalarını emrettiler. Umre için Hudeybiye'ye gidip biyatür Ridvana katılanlar, vefat edenler hariç hazır bulunacaklardı. Bu emir üzerine iki bin sahabi hazırlıklarını tamamladılar. Kurban edilmek üzere 70 deve alındı. Bunların Mekke'ye kadar otlatılarak götürülmesi için Naciye bin Cündübe ve dört arkadaşına vazife verildi. Ayrıca Muhammed bin Mesleme Hazretlerinin emrine 100 süvari verilerek zırh, mızrak, kılıç gibi harpte kullanılacak silahları götürmek üzere önden gönderildi. Müşriklere güvenilmezdi. Herhangi bir saldırı halinde bu silahlardan istifade edilecekti. Eshab-ı Kiram'dan bazıları "Ya Resulallah, Hudeybiye sulhüne göre umreye kınına sokulmuş kılıçlardan başka silah ile gelmeyecektik." dediler. Alemlerin efendisi "Biz bu silahları hareme Kureyş'lerin yanına sokmayacağız. Ancak onlar Kureyşlilerden bize yapılacak bir saldırı karşısında yakınımızda elimizin altında bulundurulacaktır buyurdu. yurdu Medine-i Münevvere'ye vekil olarak Ebu Zeril Gıfari bırakıldı Ebu Ruhül Gıfari'nin de bırakıldığı rivayet edilmiştir 2000 sahabi sevgili peygamberimizle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar Eshab-ı Kiram çok heyecanlanmıştı Senelerdir Allahü Teala yolunda sevgili Peygamberimiz uğrunda evlerini, ocaklarını, terk ettikleri yurtlarını göreceklerdi. Beş vakit namazda yönlerini döndükleri Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret edeceklerdi. Henüz Müslüman olup da, antlaşma gereği Medine'ye gelemeyen akrabalarına kavuşacaklardı. Senelerdir, kendilerine gözlerinden yaş yerine kan akıtan, zulüm altında, inim inim inleten, putlarına taptırmak için pek çok kardeşlerini şehid eden kureşli müşriklere, İslam'ın haysiyet ve şerefini göstereceklerdi. Belki bunu gören müşriklerin kalbine, İslam sevgisi düşer de, Müslüman olurlardı. Medine'de kalanlar, veda yokuşuna kadar, alemlerin efendisini tekbirlerle teşhi edip, uğurladıktan sonra, geri döndüler. Sevgili peygamberimiz, Medine'ye on kilometre kadar uzakta bulunan Zülhuleyfe'ye gelince, ihrama girdiler. Şanlı sahabiler de ona uydular. Herkes beyazlara bürünmüştü. Umre yapmak için, Mekke-i Mükerreme yolculuğu başlamıştı. Artık, Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyk, la şerike leke lebbek. İnnel hamde ve'n ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Sadalarıyla yer gök inliyordu. Yolculuk Allahü Teala'ya hamd etmek ve yalvarmakla, onun mübarek ismini zikretmekle çok zevkli geçiyordu. Önden giden Muhammed bin Mesleme komutasındaki birlik Mekke'ye yaklaşınca, Kureyşli müşrikler tarafından görüldü. Korku ile yanlarına yaklaşıp, biz bir sene önce böyle mi anlaşmıştık dercesine, bu nedir? diye sordular. Muhammed bin Meslem'e, onlara iliklerini donduran şu cevabı verdi. Bunlar, Allahü Teala'nın Resulünün Resûlü'nün süvarileridir. allah Teâlâ'a izin verirse, Yarın, onlar da burayı teşrif edeceklerdir. Müşrikler, korka korka geri dönüp, haberi Mekke'ye ulaştırdılar. Mekke'li müşrikler de, yemin ederiz ki, biz antlaşmaya bağlı kaldık. Muhammed bizimle niçin çarpışsın? diyorlardı. Derhal aralarından bir heyeti, Peygamber Efendimizle görüşmek üzere gönderdiler. Bu sırada alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi görebilecekleri Batnıyece denilen yere gelmişlerdi. Üzerlerindeki kılıçtan başka bütün silahlarını burada bıraktılar. Silahları beklemek üzere de 200 sahabeyi nöbetçi koydular. Bu hazırlıklar bitince Kureyş heyeti Peygamber Efendimizle görüşmek ve huzura kabul edilmek için izin istedi. Kabul edilince ya Muhammed Hudeybiye antlaşmasından beri size karşı herhangi bir ihanetimiz olmamıştır. Buna rağmen Mekke'ye kavminin yanına bu silahlarla mı gireceksin? Halbuki antlaşmamıza göre kınına sokulmuş kılıçlardan başkası yanınızda olmayacaktı dediler. Buna alemlerin efendisi ben Çocukluğumdan bugüne kadar verdiğim sözde durmak ve vefakarlığımla tanınırım. Hareme, kınlarında sokuluk kılıçlarımızdan başkasıyla girecek değiliz. Fakat, silahların bana yakın bir yerde olmasını istiyorum, buyurarak cevap verdiler. Heyet, kendilerine iletilen haberin değişik olduğunu anlayarak, rahatladılar ve, Ya Muhammed! Doğrusu senden hep vefakarlık ve iyilik gördük sana yaraşan da odur diyerek geri döndüler Mekke'ye gelip durumu Kureyşlere bildirdiler onlar da rahatladılar Kureyş'in ileri gelenleri kin ve kıskançlıklarından Peygamber Efendimizi ve hesabının bu mes'ud anlarını görmemek için Mekke'yi terk ederek dağlara çıktılar Sevgili Peygamberimiz İşaretli kurbanlık develeri Zituva mevkiine önden gönderdi. Sonra esabıyla hazırlıklarını tamamlayıp mukaddes Mekke şehrine girmek üzere yürüdüler. Esab-ı Kiram alemlerin efendisini ortalarına almışlardı. Kainatın sultanı devesi Kusva üzerinde binlerce yıldızın varlığını örten bir güneş gibi Etrafına nur saçıyordu. Aman yâ Rabbi, o ne güzellik, o ne ihtişamlı manzaraydı. Dillerde, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk sadaları, gönüllerde Allahü Teala ve Resûlünün muhabbeti vardı. Adım adım, muazzam Kâbe'ye doğru ilerliyorlardı. Yaklaştıkça heyecanları bir kat daha artıyor, adeta coşuyorlardı. Hep bir ağızdan söylenen telbiye nidaları Mekke'yi dolduruyor. Müşrikler bu muhteşem manzarayı gördükçe içleri eriyor, gönüllerine ılık ılık bir muhabbet şerbetinin aktığını hissediyorlardı. Birçoklarının kalbine İslam'ın sevgisi düşmüştü. Sonunda. Muhammed Aleyhisselam galip gelmişti. İşte sevgili peygamberimiz ve şanlı ashabı bellerinde kılıçları olduğu halde Kâbe-i Muazzama'ya giriyorlardı. Peygamber Efendimizin devesi Kusva'nın yularını Abdullah bin Reva Hazretleri tutarak ilerliyordu. Mekkeli bazı müşrikler kadınları ve çocukları Darün Nedve'de dizilmişler Sevgili peygamberimizi ve kahraman hesabını seyrediyorlardı. Abdullah bin Revaha ilerledikçe şu beytleri, müşriklerin başına bir balyoz gibi vuruyor, ta gönüllerine kadar indiriyordu. Ey kâfirler, çekilin peygamberin yolundan ki Allahü Teala ona gönderdi Kur'an. Her hayır ve iyilik vardır onun dininde bu din için ölmektir en hayırlı ölümde gerçek Rasulullah'tır kabul ettim yürekten her sözüne inandım kabul ettim şimdi ben ey kâfirler Kur'an'ın Allahü Teâlâ'dan indiğini siz inkar eylediğiniz zaman Nasıl indirdik ise darbeleri aniden ve nasıl ayırdıksa başınızı gövdeden, onun manasına da inanmazsanız eğer, iner aynı şekilde başınıza darbeler. Başlarım o Allah'ın mübarek ismiyle ki, yoktur O'nun dininden başka din-i hakiki. Ve yine başlarım ki, İsmiyle o Allah'ın Muhammed hem kulu ve hem resulüdür onun. Hazret Ömer dayanamayıp, ey İbn Rawa, sen Resulullah'ın önünde ve haremi şerifte nasıl şiir okuyabiliyorsun? diye ikaz etmek istemiş. Fakat Peygamber Efendimiz, ya Ömer, ona mani olma. Allahü Teala'ya yemin ederim ki onun sözleri bu Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha çabuk, daha çok tesirlidir. Ey İbn Revaha, devam et buyurdu. Peygamber Efendimiz biraz sonra Abdullah bin Revaha Hazretlerine Allahü Teala'dan başka ilah yoktur, bir olan odur. Vadini gerçekleştiren odur. Bu kuluna yardım eden odur. Askerlerini güçlendiren odur. Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da yalnız odur." de buyurdu. Abdullah bin Revaha da "Allahü Teala'dan yoktur başka bir ilah. Yoktur onun şeriki. La ilahe illallah." ''Odur Müslümanların askerine güç veren ve odur kâfirleri dağıtan, mağlûb eden'' diye söylemeye başladı. Müslümanlar da bu sözleri tekrar ediyorlardı. Sevgili Peygamberimiz, Beytullah'a girince, mübarek sağ omuzunu açtılar. Mübarek tenlerinin güzelliği gözleri alıyor, gönülleri cezbediyordu. Sonra, bugün, şu şirk ehline, kendisini güçlü ve zinde gösterecek yiğitleri, Allahü Teala rahmetiyle yarlıgasın, buyurdular. Bunun üzerine, eshab-ı kiram, sağ omuzlarını açıp, heybetli bir şekilde, hızlı hızlı yürüyerek, Kâbe'yi üç defa tavaf ettiler. Ancak, rükn-i ile, Hacerül Esvet köşesi arasında ağır ağır yürüdüler. Peygamber Efendimiz ve esabı Hacerül esvede yaklaşıyor, onu öpüyorlar veya geriden ellerini açıp Hacerül esvede karşı tutuyorlardı. Müşrikler, gerilerden hesabı takip ediyor, onların bu heybetli ve gösterişli yürüyüşlerine şaşırıyorlardı. Çünkü onlara, Müslümanların Medîne'ye gideliden beri, zayıf ve hasta düştükleri anlatılmış ve buna benzer haberler yayılmıştı. Şimdi ise, tam tersi bir hale şahit oluyorlardı ve hayretleri artıyordu. Geri kalan dört tavaf ise, yavaş yavaş, ağır ağır adımlarla yapılarak tamamlandı. Tavaftan sonra, makamı ı İbrahim'de iki rekat namaz kıldılar. Daha sonra, Safa ile Merve tepeleri arasında, yedi kere say yaptılar. Kurbanlar kesildikten sonra, Peygamber Efendimiz, mübarek başını kazıttılar. Mübarek saçları havada kapışılmıştı. Esabı ı kiram da tıraş oldular. Böylece Resûl-i Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, tam bir sene önce gördüğü rüya gerçekleşti. Umre ziyareti tamamlanmış, öyle vakti girmişti. Âlemlerin efendisi Hazreti Bilal'e Kâbe'de ezan okumasını emredince Bilal'e Habeşi derhal emri yerine getirdi. O Kâbe'de ezan-ı şerifi okurken bütün Mekke çalkalanmaya başladı. Eshab-ı Kiram büyük bir huşu içinde ezanı dinliyor Hafif bir sesle, onu tekrar ediyorlardı. Bitince, Habibullah efendimiz, imam oldular. Hep birlikte kılınan öğle namazının, müşriklerin kalbindeki tesiri, bir başka idi. Sevgili peygamberimize, ebdahta, deriden bir çadır kurulmuştu. Sahabiler de, etrafındaki çadırlarda, üç gün ikamet ettiler namaz vakitlerinde Beytullah'ta toplanıyor, cemaatle namazlarını kılıyorlardı. Diğer vakitlerde, akrabalarını ziyaret ediyorlar, İslam'ın kendilerine bahşettiği güzel ahlak ile onlara örnek oluyorlardı. Onlar da, eshabın bu güzel halleri karşısında adeta eriyorlar, hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Bu üç gün zarfında, Mekke sanki içten fethedilmişti. Üç gün dolmuştu. Artık ayrılık zamanı gelmişti. Akşama doğru peygamber efendimiz, Umre için gelen Müslümanlardan hiçbir kimse, akşamı Mekke'de geçirmeyecek, yola çıkacaktır buyurunca, herkes derlenip toparlandı ve Medine'ye doğru yola çıkıldı.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 Boyun büktüm perişanım bu derdin sende tedbiri lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri nedem gönlün muradeylerse taltif eyle kıtmeri cemalin ne ferahnak yandım ya Resulallah. Mu'te gazası Alemlere rahmet olarak gönderilen Habib-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'ye Umre için gittiklerinde Eshabından Velid bin Velid hazretlerine halit nerelerde? Onun gibi birinin İslamiyeti tanımaması Bilmemesi olamaz. Keşke o bütün gayret ve kahramanlıklarını, Müslümanların yanında, müşriklere karşı gösterseydi, ne kadar hayırlı olurdu. Kendisini sever, üstün tutardık.'' buyurmuştu. Velid bin Velid, daha önce de ağabeyine, zaman zaman mektup yazar, Müslüman olmasını teşvik ederdi. Peygamber Efendimizin bu mübarek sözlerini de ulaştırınca, İslamiyete olan meyli gittikçe fazlalaştı. Umre ziyaretini yapan sahabeler Medine'ye dönmüşlerdi. Aradan günler geçmiş, Hicret'in 8. yılına girilmişti. Halit bin Velid ise artık yerinde duramıyor, bir an önce Medine'ye bulaşmak, alemlerin efendisinin huzurunda diz çöküp Müslüman olmakla şereflenmek için yanıp tutuşuyordu. Kendisi şöyle anlatmıştır: Allahü Teala bana Peygamber Efendimizin muhabbetini ihsan etti, kalbime İslam'ın sevgisini yerleştirdi, Hayrı ve şerri ayıracak hale getirdi. Kendi kendime ben Muhammed aleyhisselam'a karşı bütün savaşlarda bulundum, ama her savaş yerini terk ederken bozuk ve yanlış bir hal üzere olduğumu ve onun bir gün mutlaka bize galip geleceğini biliyor ve bu hislerle ayrılıyordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye geldiği zamanda düşman süvarilerinin komutanıydım. Usfan'da onlara yaklaşıp gözüktüm. Resulullah bizden emin bir şekilde eshabına öğle namazı kıldırıyordu üzerlerine ani baskın yapmak istedik ama mümkün olmadı. Böyle olması da hayırlı oldu. Rasulullah kalbimizden geçenleri anlamış olmalı ki ikindi namazını temkinli kıldılar. Bu durum bana çok tesir etti. Bu zat herhalde Allah tarafından korunuyor olmalı dedim. Birbirimizden ayrıldık. Ben çeşitli düşünceler içindeyken Muhammed aleyhisselam Umre için Mekke'ye gelince, ona görünmedim. Kardeşim, Velid'le birlikte gelmişler ve beni bulamamışlardı. Kardeşim, şöyle bir mektup bırakmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü teâlâya hamdü Sena ve Rasulullah'a salâtü selamdan sonra derim ki, hakikaten ben, senin İslamiyet'ten yüz çevirip gitmen kadar şaşılacak bir şey bilmiyorum. Halbuki gittiğin yolun yanlış olduğunu anlamaktan aciz değilsin. Niye aklını kullanmıyorsun? İslamiyet gibi bir dini tanıyıp anlayamaman ne kadar tuhaf. Peygamber Efendimiz bana seni sordu. Senin İslamiyeti tanıyıp gayret ve kahramanlığını Müslümanların arasında müşriklere karşı kullanmanı arzu ediyorlar. Ey kardeşim! Çok fırsatları kaçırdın. Artık daha fazla gecikme. Kardeşimin mektubu bana ulaşınca, Müslüman olma arzusu, bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah'ın söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken, rüyamda, Sıkıntılı, dar ve çöl gibi susuz yerlerden, yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca, bu rüyamı, Hazret-i Ebu e anlatıp, tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben, Resulullah'a gitmek için toparlanırken, acaba, oraya giderken bana kim arkadaş olabilir diye düşünüyordum. O sıra, Saffan bin Ümeyye'ye rastladım. Vaziyeti ona anlattım. Teklifimi reddetti. Daha sonra İkriime bin Ebu Cehl'e rastladım. O da reddedince evime gittim. Hayvanıma binip Osman bin Talha'nın yanına vardım. Ona da Müslüman olmak üzere Resulullah'a gideceğimi ve bana arkadaşlık yapmasını söyledim. Tereddütsüz kabul etti. Ve ertesi günü seher vakti birlikte yola çıktık. Hadde denilen yere vardığımızda, Amr bin As ile karşılaştık. O da Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Medine'ye vardık. Elbisemin en güzelini giyip, Resulullah Efendimizle görüşmeye hazırlandım. O sırada kardeşim Velid geldi ve, Acele et, çünkü Peygamber Efendimiz'e sizin geldiğiniz haber verilmiş, o da çok sevinmiştir. Şimdi sizi bekliyor, dedi. Aceleyle o yüce Peygamber'in huzuruna vardım. Gülümsüyordu. Selam verdim. Allahü Teala'dan başka ilah olmadığına ve senin de Allahü Teala'nın Peygamberi olduğuna şahadet ediyorum, dedim. Seni hidayete erdiren, doğru yolu gösteren Allahü Teala'ya hamd olsun buyurdu. Sonra günahlarımın affı için Allahü Teala'ya dua etmesini istedim. Benim için dua etti ve İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları kesip atar, buyurdu. Diğer iki arkadaşım da Müslüman oldular. Böylece Mekke'nin en bahadırlarından, gözünü budaktan esirgemeyen, gayeleri uğrunda canlarını vermekten Zerre kadar çekinmeyen bu üç pehlivan, gönüllerinden coşan bir samimiyetle, Resul i Ekrem Efendimizin huzurunda, esâb-ı olmakla şereflenmişlerdi. Artık bütün güçleriyle, küfrü yok etmek için çalışacaklardı. Onların müslüman olmalarına, sahâbîler çok sevinmişler, sevinçlerini Allahü Ekber diye tekbirlerle açığa vurmuşlardı. Hicretin sekizinci yılında alemlere rahmet olan server-i kainat aleyhi eftalussalavat efendimiz İslamiyetin yayılması için yine çeşitli kabilelere, devletlere elçiler gönderdiler. Bunların bazılarından müspet neticeler gelmiş fakat Busra valisine gönderilen Haris bin Ümeyr Hazretleri Şam'ın Belka nahiyesinin Mute köyünde Hristiyan askerleri tarafından tutuklanmıştı. Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın yanına götürülen Hazreti Haris elçi olduğu halde alçakça katledilip şehit edilmişti. Bu habere sevgili peygamberimiz çok üzülmüşler ve derhal kahraman hesabının toplanmasına emir buyurmuşlardı. Bu imraların sahabiler, çocuklarıyla helalleşip, acele cürf ordugahında toplandılar. Habib ve Ekrem Efendimiz öğlen namazını kıldırdıktan sonra, cihada çıkacak olan şu insanlara Zeyt bin Harisehî komandan tayin ettim. Zeyt bin Harise şehid olursa yerine Cafer bin Ebi talip geçsin. Cafer bin Ebi Talib şehit olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa Müslümanlar aralarında münasip birini seçsin ve onu kendilerine kumandan yapsın. buyurdu. Bunun üzerine Ehab-ı Kiram isimleri sayılan kahramanların şehit olacağını anlayarak ağlamaya başladılar. Ya Resulallah Keşke sağ kalsalar da, kendilerinden istifade etseydik dediler. Peygamber Efendimiz onlara cevap vermeyip sustular. Bunları, orada bulunan Hazreti i Zeyd, Cafer ve Abdullah da işitmişler ve büyük bir sevince gark olmuşlardı. Çünkü en büyük gayeleri, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dinini yayarken şehid olmaktı. Artık müjde verilmiş, ve bunu bizzat kendi kulaklarıyla işitmişlerdi. Mücahitler hazırlıklarını bitirmişler, kumandanlarına bekliyorlardı. Sevgili peygamberimiz beyaz İslam sancağını Zeyd bin Harise Hazretlerine teslim etti. Ona Haris bin Ümeyr'in şehit edildiği yere kadar gitmesini ve İslam'ı tebliğ etmesini emretti. Kabul etmezlerse düşmanla çarpışmasına emir buyurdular Abdullah bin Revaha Hazretleri yanındaki kumandan arkadaşlarıyla birlikte vedalaştıkları sırada ağladı Ona ey Revahan'ın oğlu ne için ağlıyorsun diye sordular Şair olan Abdullah bin Revaha ağlamamın sebebi değil dünya sevgisi ve değildir vallahi özleyeceğim sizi. Asıl sebep şudur ki Kur'an-ı Keriminde şöyle buyurmaktadır: Rabbimiz bir ayette muhakkak biliniz ki sizlerin içinizden hiçbir kimse yoktur ki geçmesin cehennemden. İşittim bu ayeti. Resulullah okurken cehenneme uğrarsam nasıl sabrederim ben dedi. Arkadaşları Allahü Teala seni sevgili kulları zümresine ilhak etsin, salihlerden olasın diye dua ettiler. Sonra Abdullah bin Ravaha Hazretleri fakat ben Allahü Teala'dan mağfiret olunmak diliyorum. Bir de kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle veya ciğer ve bağırsaklarımı kasıp kavuran bir mızrak saplanmasıyla şehit olmak istiyorum dedi Ordu gitmeye hazırlandığı sırada Hazreti Abdullah bin Revaha Peygamber Efendimizin yanına varıp vedalaştıktan sonra Ya Resulullah bana ezberleyeceğim ve aklımdan hiç çıkarmayacağım bir şey tavsiye buyurur musunuz?'' dedi. Peygamber Efendimiz ona, ''Sen yarın Allahü Teala'ya pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri, namazları çoğalt.'' buyurdu. Abdullah bin Revâh'a, ''Ya Resûlallah, bana nasihatinizi çoğaltır mısınız?'' deyince, Sevgili Peygamberimiz Allahü Teala'yı daima zikret. Çünkü Allahü Teala'yı zikr umduğuna ermen de sana yardımcı olur. Buyurdu. Üç bin kişilik İslam ordusu Allahü Ekber Allahü Ekber nidaları arasında yürümeye başladı. Sevgili Peygamberimiz ve Medine'de kalan sahabiler. Mücahit gazileri Veda Yokuşu'na kadar takip ettiler. Burada alemlerin efendisi mübarek İslam ordusuna şöyle hitap ettiler: Ben size Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı, yanınızdaki Müslümanlara karşı hayırlı olmanızı ve onlara iyi davranmanızı tavsiye ederim. Allahü Teala'nın yolunda, Onun ismini söyleyerek harbediniz. Ganimet alınan mallara hıyanet etmeyiniz. Ahde ve fasızlık göstermeyiniz. Çocukları öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında, başlarında şeytanların yuvalandıkları bazı kimselere de rastlayacaksınız ki, onların başlarını kılıcınızla koparınız. Siz kadınları, yaşlanmış pir öldürmeyiniz. Ağaçları yakmayınız ve kesmeyiniz. Evleri de yıkmayınız. Başkumandan Zeyd bin Hârise'ye de, Müşriklerden, Düşmanınla karşılaştığın zaman, onları üç husustan birine davet et. Eğer müslüman olurlarsa, onları muhacirler yurdu olan Medine'ye hicret etmeye davet et. Davetini kabul ederlerse, muhacirlerin sahip oldukları haklara, kendilerinin de sahip olacaklarını ve onların mükellef oldukları vazifelerle, kendilerinin de mükellef olacaklarını bildir. Şayet Müslüman olup ülkelerinde oturmayı tercih ederlerse Müslümanlardan göçebe Araplar gibi olacaklarını ve onlar hakkında uygulanan ilahi hükmün kendileri için de uygulanacağını, harp ganimetlerinden kendilerine bir şey ayrılamayacağını ve ganimetten ancak Müslümanların yanında harbedenlerin faydalanacağını bildir. Eğer İslam'ı kabul etmezlerse onları cizye vermeye davet et. İçlerinde bunu kabul edenlere dokunma. Cizye vermeye de yanaşmazlarsa Allahü Teala'nın yardımına sığınarak onlarla harbet. buyurdular. Bu nasihatlerden sonra mücahitlerle vedalaştılar. İslam ordusu tekbir sadalarıyla ayrıldı geride kalanlar gidenlere el sallayıp Allahü Teala sizi her türlü tehlikeden muhafaza buyursun yine sağ salim geri çevirsin diye dua ediyorlardı ufuktan kayboluncaya kadar yaşlı gözlerle arkalarından gıpta ile baktılar zeyt bin harisenin elindeki mukaddes sancak dalgalanıyor mücahitler Bilinmeyen uzun bir yolculuğa, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dinine hizmet için gidiyorlardı. İslam ordusu, hızla Suriye'ye doğru ilerliyordu. Yolculuk, olaysız ve neşeli geçiyordu. Mücahitler bir an önce düşmanla karşılaşmak için sabırsızlanıyorlardı. Şehitliği isteyenlerin içinde, en arzulu olanlardan biri de, Abdullah bin Revâha hazretleriydi. Bunu Zeyd bin Erkam şöyle anlattı. Ben, Abdullah bin Revâhan'ın terbiyesi altında yetişmiş bir yetimdim. O, muhte çıktığında, beni de devesinin arkasına bindirmişti. Geceliğin bir müddet gidince, dudaklarından şu beyitler dökülüyordu. Ey devem! Kumluktaki kuyuya eğer beni Oradan da dört konak götürürsen ileri, çıkarmam artık seni, bundan başka sefere. Sahipsiz kalacaksın, az sonra ona göre. Ben herhalde evime geri dönmeyeceğim. Umarım ki bu harpte ben şehit düşeceğim. Son konakta mü'minler geçti beni hız ile. Ey Revaha'nın oğlu, en yakınların bile kardeşlik bağlarını kopararak geçtiler, seni hakta alaya bırakıp da gittiler. Artık düşünmüyorum, geriden ne malım var, hiç umurumda değil, ağaçlarla hurmalar. Bunları işitince ağladım. Abdullah bin Revaha bana kamçısıyla dokunarak ey yaramaz sana ne oluyor böyle söylememin sana ne zararı var allahü teala bana şehitlik nasip ederse sen de hayvan üzerinde geri dönüp yerine ulaşırsın ben ise dünyanın bütün dertlerinden tasa ve üzüntülerinden hadiselerinden kurtulur rahata kavuşurum dedi İnip iki rekat namaz kıldı Sonunda, uzunca bir dua yaptıktan sonra bana, Ey çocuk! diye seslendi. Buyur dediğimde, Bu sefer de inşallah şehitlik nasip olacaktır, dedi. Kahraman sahabiler, Suriye'ye yaklaşırlarken, Şam valisi Şurahbil bin Amr, İslam ordusunun yaklaşmakta olduğunu çoktan haber almıştı. Hemen, Bizans Kayseri Heraklius'a durumu bildirip büyük bir yardım alarak rahatlamıştı. Çünkü yaptığı istihbarata göre Müslümanlar ancak 3-5 bin kişiydi. Buna karşı kendi ordusu 100 bini aşıyordu. Silahlarınsa haddi hesabı yoktu. Eshab-ı Kiram Aleyhimur rıdvan, Şam topraklarından muana vardıkları sırada Rumların yüz bin kişilik bir ordu ile, üzerlerine geldiklerini öğrendiler. Orada konaklayıp, iki gece kaldılar. Kumandan Zeyd bin Harise hazretleri, arkadaşlarını toplayıp, durumu bildirdi. Rum ordusuna karşı ne yapmak lazım geldiği hakkındaki görüşlerini sordu. Sahabilerden bazıları, Rum ordusuyla karşılaşmadan, Ülkelerine ani baskınlar düzenleyelim. İnsanlarını esir alıp Medineye dönelim. Bazıları da Resul Aleyhisselam'a mektup yazıp, düşmanın sayısını bildirelim. Bize acele asker göndermesini veya ne yapmamız gerektiğini soralım. Diyorlardı. İkinci görüşün daha uygun olduğuna karar verdikleri sırada, Abdullah bin revaha Hazretleri söze karışarak: "Ey, kavmim!" Ne sebepten tereddüt edersiniz? Şehid olmak kastıyla cenge gelmedik mi biz? Silahça, şuharice çokluk olduğumuzdan dolayı savaşmadık kafirlerle hiçbir an. Allahü Teala'nın bize ihsan ettiği şu din kuvvetiyle savaştık aslan gibi. Gidiniz, çarpışınız. Muhakkak iyilik var. Bu işin neticesi ya şahadet ya zafer. Bedr günü vallahi vardı iki atımız. Uhud'da tek at ile pek azdı silahımız. Bu cenkte galip gelmek varsa eğer kaderde, zaten böyle vaadetti Allah ve Peygamber de hakta vadinden dönmez asla geriye ey müminler ördise yürüyün ileriye şehitlik varsa eğer bizim kaderimizde kavuşuruz cennette şehit kardeşimize dedi Hazreti Abdullah bin Revahan'ın bu sözleri mücahitleri cesaretlendirmişti Vallahi Revahan'ın oğlu doğru söylüyor dediler. Artık karar alınmıştı. Şehid oluncaya kadar harbe devam edeceklerdi. Şanlı sahabiler Mu'te isimli köye geldiklerinde yüz bin kişilik Rum ordusuyla karşılaştılar. Dağ taş düşman askeriyle dolmuştu. Bir tarafta Allahü Teala'nın dinini yaymak için ta Medine'den kalkıp Şam'a kadar gelen 3 bin kişilik bir İslam ordusu, öte yanda İslamı boğmak için toplanan 100 bin kişilik bir kafir sürüsü bulunuyordu. Görünüşte mukayese kabul etmez bir kuvvet dengesi vardı. Buna göre bir Müslümanın 30'dan fazla Rumla çarpışması icap ediyordu. Her iki taraf da harp düzenine girdiler. Bu sırada Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emri gereği İslam ordusundan bir heyetin Rum ordugahına doğru ilerlediği görüldü. Bunlar Rum ordusuna İslam'a gelmelerini yoksa cizye vermelerini teklif ettiler. Fakat onlar bu daveti reddettiler. Artık kaybedilecek zaman yoktu. Kumandan Zeyd bin Harise Hazretleri elinde mukaddes İslam sancağı olduğu halde ordusuna hücum emrini verdi. Bu anı bekleyen mücahitler Allahu ekber nidalarıyla ok gibi ileri fırladılar. Şimşek gibi kılıçlarını çekip fırtına gibi düşmanın ortasına daldılar. At kişnemeleri, kılıç şakırtıları, tekbir sadâları ve vurulanların feryatları Ayuka çıkıyor. Daha harbin başında meydan kan gölü haline geliyordu. Şanlı sahabiler her kılıç sallayışlarında ya bir baş ya bir kol düşürüyorlardı. Elinde Resulullah'ın beyaz sancağı olan Hazreti Zeyt düşmanın ta ortalarında Allah Allah diyerek vuruşuyordu. Salladığı kılıçlarla etrafını bir anda açıyor düşmanı karşısına çıktığına pişman ediyordu. Kumandanlarının kahramanca çarpışmasını gören şanlı sahabiler, ondan geri kalmıyor, tek başına otuz düşmana kılıç yetiştirip, onları tepelemeye çalışıyorlardı. Bir ara, birkaç mızrağın birden, kumandan Hazreti Zeyd'in mübarek göğsüne saplandığı görüldü. Arkasından, Diğer mızraklar onu takip etti. Şanlı sahabinin vücudu delik deşik olmuştu. Derken Zeyd bin Harisenin sıcak toprağa düştüğü ve çok özlediği şehadet şerbetini içtiği görüldü. Zeyd bin Haris'i takip eden Hz. Cafer hemen sancağı kaptı. İslam sancağının dalgalandığını gören mücahitler Yeni bir aşk ile savaşa devam ediyorlardı. Hazreti Cafer de Zeyd bin Harise gibi kahramanca çarpışıyordu. Bir taraftan düşmana saldırıyor, diğer yandan da arkadaşlarına cesaret ve heyecan veriyordu. Yiğitçe çarpışan bu yeni kumandan daha hızlı, daha seri hareketlerle kılıç sallıyor, düşmana göz açtırmıyordu. Hazreti Cafer Kendisinden geçmiş bir halde çarpışırken, arkadaşlarından bir hayli ileri gitmişti. Rumların ortasında tek başına dövüşüyor, her birine ayrı ayrı kılıç vuruyordu. Fakat, bu gidişin dönüşü olmadığını anlamakta gecikmedi. Kahraman kumandan, ''Bana düşen kâfirlerin her birine kılıcımla vurmaktır.'' diyor, Allahü Teala'nın mübarek ismini dilinden düşürmüyor ve bitmez bir güçle çarpışıyordu. Nihayet bir düşman askeri Hazreti Cafer'in sağ koluna bir kılıç vurdu. Sağ eli kesilen Hazreti Cafer mukaddes İslam sancağını sol eliyle yere düşmeden yakaladı. Kaldırıp yine dalgalandırdı. Derken bir kılıç darbesi daha. Sol eli de kesilmişti. Bu defa sancağı, kesik kollarının arasında, göğsüne bastırarak dalgalandırmaya çalıştı. Fakat, birbiri peşinden şiddetle inen düşman kılıçlarıyla, çok özlediği şehadet mertebesine kavuştu. Mübarek ruhu, cennetin en yüksek derecelerine uçmuştu. Bedeninde doksandan ziyade, kılıç ve mızrak yarası sayılmıştı. Kumandanlarının şehit düştüğünü gören kahraman mücahitler yere düşen İslam sancağını kaptıkları gibi, Abdullah bin Revâhâ hazretlerine teslim ettiler. O da, atının üzerinde sancağı dalgalandırarak, düşmana şiddetle saldırdı. Bir taraftan önüne gelen düşmanı tepeliyor, bir taraftan da şöyle diyordu. Ey nefsim! Bana boyun eğeceksin elbette. Bugün şehid olurum, yemin ettim bu halde. Ya sen kendiliğinden razı olursun buna, ya kabul ettiririm bunu ben zorla sana. Eğer öldürülmezsen şayet sen bu savaşta, hiç ölmeyecek misin ey nefsim söyle bana Cafer bin Ebi Talib ve Zeyd bin Harisenin yaptığını yaparsan bilki iyi edersin onlar şehit oldular ey nefsim durma geri sonra bedbaht olursun haydi atıl ileri Hazreti Abdullah da Allahü ekber nidaları arasında düşmanla amansız bir mücadeleye tutuşmuştu bir ara bir kılıç darbesi parmağına isabet etti ve kesik parmak elinde sallanmaya başladı allahü teala'nın ve Rasulünün aşkıyla yanan bu mübarek kumandan derhal atından yere atladı çarpışmasına engel olan yaralı parmağını ayağının altına alıp sen sadece Yaralı bir parmak değil misin? Zaten bu kazaya da Allahü Teala'nın yolunda uğramış bulunuyorsun diyerek çekip kopardı. Şimşek gibi atına atlayıp olanca gücüyle yine çarpışmaya başladı. Fakat bu kadar çarpışmasına rağmen şehitlik mertebesine kavuşamadığı için kendi kendini kınamaya başladı. Tekrar tekrar düşmana saldırdı sonunda bir mızrak darbesiyle yere düştü Allahü Teala ve Resulü yolunda çarpışırken şehit olup mübarek ruhu cennete uçtu O anda Hazreti Abdullah'ın yanında çarpışan Ebolius Ka'b bin Umeyr sancağı dalgalandırmaya çalıştı Gözlerini esap arasında dolaştırarak kendisinden daha yaşlı ve olgun birini araştırdı Sabit bin Ekrem'i görünce sancağı ona teslim etti. Hazreti Sabit sancağı mücahitlerin önüne diktikten sonra "Ey kardeşlerim, acele içinizden birini komandan seçiniz ve ona tabi olunuz." dedi. Onlar "Seni seçtik." dedilerse de Hazreti Sabit bunu kabul etmedi. Gözleri Halit bin Velid Hazretlerine takıldı. Ona, ey Ebu Süleyman, sancağı sen al, dedi. Müslümanlar arasına yeni katılan Hazreti Halit, edebinden, mukaddes sancağı almak istemedi ve mübarek dudaklarından, ben bu sancağı senden alamam, sen buna benden daha çok layıksın, zira daha yaşlısın ve Bedr gazasında Resulullah'ın yanında çarpışmakla şereflenmişsin, sözleri dökülmüştü. Fakat zaman kıymetliydi. Etraflarındaki eshâb-ı kiram düşmanla kıyasıya vuruşuyor, yüz bin kişilik düşmanı geriletmeye çalışıyordu. Hazreti Sabit sözünü tekrarladı: "Ey Halit, Resulullah'ın mukaddes sancağını çabuk al. Vallahi bunu sana vermek için almıştım. Sen harbin usulünü benden daha iyi bilirsin." dedi ve etrafındaki mücahitlere: "Ey kardeşlerim." Halid'in kumandan olmasındaki görüşünüz nedir?" diye sordu. Onlar da hep bir ağızdan, ''Onu başımıza kumandan yaptık.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Halit, alemlerin efendisinin mübarek eliyle teslim ettiği sancağı, büyük bir hürmet ve edeple alıp öptü, atına atlayıp, düşmana bütün haşmet ve heybetiyle saldırdı. Kahraman sahabiler, Yeni kumandanlarının peşinde tekrar hücuma geçtiler. Hazreti Halit görülmemiş bir cesaret ve maharetle çarpışıyordu. Önüne geleni devirip düşürüyordu. Bir ara Kutbe bin Katade Hazretleri düşman komandanlarından Malik bin Zafiler'in başını gövdesinden ayırdı. Rumların maneviyatları bozulmuştu. Fakat vakit daralmış, akşam olmuş ve hava kararmaya başlamıştı. Karanlıkta savaşmak oldukça tehlikeliydi çünkü yanlışlıkla kendi arkadaşlarını vurabilirlerdi. Bu sebeple her iki taraf da karargahlarına çekildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Hazreti Halit harp sanatında dahiydi. Sabahleyin düşmanın karşısına yeni bir taktikle çıkmak ve onları şaşırtmak istiyordu. O gece askerlerin yerlerini değiştirdi. Sağ taraftakileri sola, soldakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne aldı. Sabahleyin tekrar hücuma kalkan kahraman mücahidler, Allahü Ekber nidaları arasında çarpışmaya başladı. Düşman askerleri, kendilerine saldıran askerleri ilk defa görüyordu. Bunlar, dünkü çarpıştıkları kimseler değildi. Herhalde Müslümanlara yeni bir ordu yardıma gelmişti. Bunları büyük bir korku içinde düşünen Rum askerlerinin maneviyatları bozuldu, Paniğe kapıldılar. Bunun fırsat bilen Hazreti Halit ve kahraman sahabiler o gün çok daha güzel çarpışarak düşmana kılıç vurdular ve binlercesinin canını cehenneme gönderdiler. O gün Halit bin Velid Hazretlerinin elinde dokuz kılıç kırılmıştı. Allahü Teala'nın ihsanı. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin duaları bereketiyle üç bin mücahit gazi yüz bin düşman askerini bozguna uğratmıştı. Bu büyük meydan muharebesinde 15 şehit verilmişti. Böylece Bizans İmparatorluğu'na haddi bildirilmiş, daha güneye akınlar düzenlemelerine engel olunmuştu. Resul Ekrem ve Nebi-i Muhterem efendimiz Kendisine harp meydanından bir haber gelmeden önce, mutede olanları bildirmek üzere, eshabını mescide toplamıştı. Sevgili Peygamberimizin mübarek yüzlerinden çok üzüntülü olduğu anlaşılıyor, daha çok üzülür korkusuyla kimse bir şey soramıyordu. Nihayet, eshab-ı kiramdan biri, Canımız sana feda olsun ya Resûlallah! Sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri içimiz kana alıyor. Üzüntümüzün derecesini ancak Cenabı Hak bilir," dedi. Sevgili peygamberimizin mübarek gözlerinden yaşlar boşandı ve buyurdular ki: "Bende gördüğünüz üzüntü beni hüzün içinde bırakan şey eshabımın şehid olmalarıydı. Bu hal onları Cennette karşılıklı, tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. Zeyd bin Harise, sancağı eline aldı. Nihayet şehid edildi. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı, Cafer bin Ebi Talip aldı. Düşman ordularına saldırdı. Çarpıştı ve nihayet o da şehid oldu. O, şehîd olarak cennete girdi ve yakuttan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor. Cafer'den sonra sancağı, Abdullah bin Revaha aldı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onlar, cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi. Ey Allah'ım, Zeyd'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım, Cafer'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım, Abdullah bin Reva'yı mağfiret eyle. Âlemlerin efendisinin mübarek gözlerinden hala yaşlar boşanıyordu. Gözyaşları arasında şöyle devam ettiler. Abdullah bin Revâha'dan sonra sancağı Halit bin Velid aldı. İşte şimdi harp şiddetlendi. Ey Allah'ım! O Hâlid bin Velid, senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım eyle.'' buyurdular. Sevgili Peygamberimiz, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle, bin kilometreden daha uzak olan harp meydanındaki durumu, bir mucize olarak görmüş ve eshabına bildirmişti. Cafer bin Ebi Talib Hazretlerinin şehit düştüğü gün bu hadiseyi anlattıktan sonra kalktılar. Hazreti Cafer'in evine gittiler. Hanımı Esma evinin işlerini bitirmiş, çocuklarını yıkayıp saçlarını taramıştı. Sevgili peygamberimiz ey Esma Cafer'in oğulları nerede? Onları bana getir. buyurdular. Esma Hatun çocukları getirince Resulullah Efendimiz onları bağrına bastı ve doya doya öpüp kokladı. Mübarek kalpleri dayanamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar sicim gibi akmaya başladı. Bunu gören Hazreti Cafer'in hanımı "Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Niçin oğullarıma yetimlere yaptığınız merhameti gösteriyorsunuz yoksa cafer ve arkadaşlarından acı bir haber mi aldınız diye yalvararak sordu alemlerin efendisi çok müteessir olmuştu evet onlar bugün şehit oldular buyurdu hazreti esma validemiz de yetim yavrularına bağrına basarak ağlamaya başladı bu manzaraya sevgili peygamberimiz fazla dayanamamış, oradan ayrılmışlardı. Saadet hanelerine dönen Habib i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, zevceyi mutahharalarına, Câfer'in ailesi için yemek hazırlamayı ihmal etmeyiniz buyurdu. Üç gün şehit ailelerine yemekler gönderildi. Aradan günler geçmişti ki, Medine'ye müjde haberini, Yala bin Ümeyye hazretlere ulaştırdı. Olup bitenleri daha söylemeden, Resul ü Ekrem Efendimiz ona, İstersen olanları sen haber ver, istersen ben sana söyleyeyim buyurarak, harp meydanında olanları teferruatıyla anlattılar. Bunun üzerine Yala bin Ümeyye, Seni hak din ve kitapla peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki mücahitlerin başından geçen olaylardan anlatmadık bir tek hadise bırakmadınız dedi efendimiz de Allahü Teala benim için aradaki mesafeyi kaldırdı da harp meydanını gözlerimle gördüm buyurdular birkaç gün sonra haberciler İslam ordusunun Medine'ye yaklaştığını bildirdiler. Peygamber efendimiz, eshabıyla kalktılar, Medine'nin dışına karşılamaya çıktılar. Uzaklardan bir toz bulutu kalkıyor, mukaddes İslam sancağı dalgalanıyordu. Kılıç kalkan parıltıları, etrafı ayna gibi ışıldatıyordu. Herkeste, de derin bir heyecan göze çarpıyordu. Biraz sonra, Başlarında Halit bin Velid Hazretleri olduğu halde mücahit gaziler Medine'ye girdiler. Mekke'nin fethi Hicret'in sekizinci senesiydi. Hudeybiye sulhnamesinin bir maddesi de her iki tarafın dışında kalan Arap kabileleri istedikleri tarafın himayesine girebilecekler Müslümanlar veya müşriklerle birleşmekte serbest olacaklar idi. Buna göre Peygamber Efendimizin müttefiki olan Huzaa kabilesi, Müslümanlar, Beni Bekr kabilesi de müşrikler tarafında yer almışlardır. Huzaa kabilesi ile Beni Bekr'ler eskiden beri düşman olup fırsat buldukça birbirlerine saldırırlardı. Hudeybiye sulhuna göre, onlar da bir müddet için saldırılarını durdurmuşlardı. Fakat buna beni bekriler iki sene uyabilmişlerdi. Bekroğullarından biri, sevgili peygamberimize hakaret eden bir şiir söylemiş, bunu işiten Huza'a kabilesinden bir genç, dayanamamış ve başını yarmıştı. Bekroğulları, bunu fırsat bilip, Antlaşma gereği tehlikeden emin olan Huza kabilesine saldırmışlardı. Bu saldırıya Kureyşli müşrikler silah vererek ve gizli adam göndererek yardım etmişler. şerifte Huza kabilesinden 20'den fazla kimseyi öldürmüşlerdi. Çarpışma esnasında Huza kabilesinden bazı Müslümanlar Peygamber Efendimiz'den yardım istemişlerdi. Kuzah kabilesinden gece yapılan bu baskınlarda bekarlara arasında Kureyşli müşriklerin müşriklerinde bulunduğunu görenler olmuştu. O gece Medine'de Hazreti Meimune Valide'mizin evinde bulunan sevgili Peygamberimiz namaz kılmak için kalkıp abdest alırken Allahü Teala'nın izniyle bir mucize olarak Mekke'deki Müslümanların kendisinden yardım talep ettiklerini işitmişti. Onlara cevap olarak "Lebbeyk, davetinize icabet ediyorum." buyurdu. Meymune validemiz Peygamber Efendimizin yanında kimse olmadığı halde böyle konuştuğunu görünce "Ya Resulallah, yanınızda bir kimse mi var?" diye sordu. Sevgili Peygamberimiz ona Mekke'de meydana gelen hadiseyi ve Kureyşlerin bu işe ortak olduklarını haber verdi. Kureyş müşrikleri, Beni Bekr'lere yardım ederek, huzaa kabilesine baskın yapıp, onları öldürmekle, Hudeybiye sulhnamesinin maddelerine aykırı hareket etmiş, böylece sulhnameyi bozmuş oluyorlardı. Fakat, bu hadiseden, o sırada, Şam'a ticaret için giden, Kureyş lideri, Ebu Süfyan'ın haberi olmamıştı. Şam'dan dönünce, hadiseyi ona anlattılar ve, bu, mutlaka düzeltilmesi lazım olan bir iştir. Gizlenmesi mümkün değildir. Eğer düzeltilmezse, Muhammed bizi Mekke'den sürer, dediler. Ebu Süfyan ise, her ne kadar bu hadiseden benim haberim olmadıysa da, yapılan kıtal haberi, Medine'ye ulaşmadan, sulhu yenileyip uzatmak üzere, acele gitmem lazım, dedi. Halbuki sevgili Peygamberimiz, Haberi anında öğrenmişti. Ayrıca hadiseden üç gün sonra Huzaa kabilesinden Amr bin Salim, yanında kırk süvariyle gelip, durumu Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlattı. Habibullah Efendimiz de, Huza oğullarına yardım etmezsem bana da yardım olunmasın buyurarak bir mektup yazdırdı. Kureyş müşriklerine gönderilen bu mektupta, sevgili peygamberimiz, Siz ya Bekr oğulları ile olan ittifakınızdan vazgeçip geri durursunuz, yahut da Huza oğullarından öldürülenlerin diyetlerini ödersiniz. Şayet bu söylediklerimden birini yerine getirmeyecek olursanız, sizinle harp edeceğimi bildiririm, buyuruyorlardı. Kureyşler, bu merhameti dahi anlayamadılar. Hem ittifakımızı kesmeyiz, hem de diyeti ödemeyiz. Ancak harbedebiliriz, diye haber gönderdiler. Fakat böyle yaptıklarına, bin defa pişman olup, korkularından muahedeyi yenilemek üzere, Ebu Süfyan'ı Medine'ye doğru, hemen yola çıkardılar. Daha Ebu Süfyan Medine'ye gelmeden, sevgili peygamberimiz, onun geleceğini eshab-ı kirama bildirdi ve şöyle anlarım ki Ebu Süfyan sulhu yenileyip sulh müddetini de uzatmak üzere geliyor. Lakin muradı hasıl olmayıp geldiği gibi geri döner Buyurdu. Henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan Medine-i Münevvere'ye geldi. Kızı ve Peygamber Efendimizin mübarek hanımı Mü'minlerin annesi olan, Ümmü Habibe'nin evine gitti. Sevgili peygamberimizin döşeği üzerine oturmak istedi. Hazreti Ümmü Habibe validemiz, oturmadan yetişip, döşeyi kaldırdı. Babası buna çok üzülüp, Ey kızım! Bu döşeyi benden mi esirgiyorsun? diyerek hayretini belirtince, Resulullah'ın muhabbetini her şeyin üzerinde tutan, Müminlerin annesi Hazreti Ümmü Habibe babasına bu döşek Allahü Teala'nın Resulü'nün döşeğidir. Ona müşrikler oturamaz. Sen müşrik ve necis'sin. Bu döşek üzerine oturman asla layık değildir diye cevap verdi. Babası "Ey kızım, evimden ayrılalı sana bir şeyler olmuş." deyince o da Elhamdülillah ki Allahü Teala bana İslamiyeti nasip etti. Sen ise hala işitmeyen, görmeyen taştan yapılmış putlara tapıyorsun. Ey baba, senin gibi Kureyş'in büyüğü ve yaşlısı olan bir kimse nasıl olur da İslam'a uzak kalır? dedi. Babası çok iddetlenip bana bu kadar hürmetsizlik edip cahillikle suçluyorsun. Demek ben, atalarımın senelerdir taptıklarını bırakıp, Muhammed'in dinine mi gireceğim diyerek, oradan ayrıldı. Sevgili Peygamberimizin huzuruna gelen Kureyş lideri, Ben Hudeybiye suhlamesini yenilemek ve müddetini de uzatmak için geldim. Haydi, aramızdaki bu muahedeyi bir yazıyla yenileyelim, dedi. Habib-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Biz, Hudeybiye suhlamesine aykırı bir davranışta bulunmayız ve onu değiştirmeyiz, buyurdu. Kureyş lideri, tekrar tekrar, suhlameyi değiştirelim, yenileyelim, dediyse de, sevgili peygamberimiz, ona hiçbir cevapta bulunmadı. Kureyş lideri, Gösterdiği bütün çabaların hiçbir fayda vermediğini görünce, Mekke'ye dönüp, müşriklere durumu anlattı. Müşrikler, demek hiçbir şey yapamadan geri döndüğünü öyle mi diyerek, onu kınadılar. Artık onlar için beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı.